Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'na Perişan FM Hayat yeni serüvenlere yelken açarken hayatın kendisi haber olmaya devam ediyor ve Perişan, Perişan FM hayatın içinden ibretlik bir hikayeyle karşımıza geliyor. Bu hikayede geçen olaylar ve karakterler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 Enüz genç olmasına rağmen yüzündeki çizgiler adeta kızılırmak deltasına döndürmüştü genç adamın yüzünü. Yüzündeki çizgiler o kadar derindi ki ağır vasıtaların otobanda bıraktığı tekerlek izleri gibi acılar da genç adamın yüzünde derin izler bırakmıştı. Allah sizi inandırsın terlediği zaman o izlere giren ters sularında iki adam kanoyla raftik yapardı da kıyıya ulaşamaz. O çizgilerde kaybolur giderdi, kaybolur giderdi. ...kaybolur gider. <gülüyor> Kamuran daha 40 yaşındaydı ama... ...75 yaşında gibi görünüyordu. Daha iki gün önce 40. yaş gününü kutlamıştı. Bir bakıma... ...40'ı yeni çıkmıştı yani. <gülüyor> Ülke yine gerilimi günlerden geçiyor. Demokrasi arasına gelen postmodern darbe... ...ve e-darbelerle kesinti oluyordu. Nasıl ki... ...nasıl ki bazı gün ve saatlerde... ...elektrik ve su kesintisi uygulanıyor... Aynı onun gibi bazı gün ve saatlerde Ülke genelinde demokrasi kesintisi yapılıyordu <gülüyor> Halk yapılan demokrasi kesintilerine Yine ümitle bakıyor Ve tasarruf amaçlı yapılan elektrik ve su kesintileri gibi Yapılan bu demokrasi kesintilerinin de Tasarruf amaçlı olduğunu düşünüyor Ve bu kesintilerle Demokrasi barajlarında Daha çok demokrasi birikeceğini umut ediyordu <gülüyor> Bazı karanlık aydınların Yeni sivil anayasa ülkede mahalle baskısı yapar, türban üniversiteye girerse layıklık elden gider, Futbolcular Ramazan'da oruç tutmasın gibi sözlerini düşündükçe ülke adına gerçekten çok üzülüyordu. Aman Allah'ım ne yobaz ne yobaz kafa diye düşündü sonra yobaz bunlara az bunlara yok çok demek lazım diye düşündü kendi kendine. <gülüyor> Habersi bir ciddi devlet haberlerini dahi Üçüncü sayfa haberleri formatına veren silse edasına İyice sinirlenen Kamuran Televizyonu kapatıp mutfağa buzdolabına yöneldi Hemen hemen buzdolabını açtı Buzdolabını açtı çünkü karnı açtı Elini dolaptaki peynire götürdü Tam tam bir parça peynir alıp ağzına atacaktı ki Birden oruçlu olduğunu anladı Ve peyniri gerisin geri yerine bıraktı Evet oruçluydu ve iftar ezanına daha yarım saat vardı. Aslına bakılırsa son üç aydır sürekli oruç tutuyordu. Hayır, hayır. Üç ayları tuttuğu için değil, yemeğe bir şey bulamadığı için oruç tutmak zorunda kalıyordu. O yüzden sürekli oruç tutuyordu. Oruç tutuyordu. Oruç tutuyordu. <gülüyor> Belirli bir mesleği yoktu. Bir ara elektrikçide de çalışmıştı. Çok sakar bir elektrikçiydi. Sürekli kısa devre yapar, sigortaları attırırdı. Hatta Hatta o kadar sakar bir elektrikçiydi ki sonunda askerlerini bile kısa devre yapmıştı. Hani millet okul yıllarında hem çalışır hem okurdu ya. Kân hem çalışamıyor hem de okuyamıyordu. Bir an önce iş bulması gerekiyordu. O kadar aramasına rağmen bir türlü iş bulamamıştı. İş bulurum diyordu ama iş bulma kurumunun bütün odalarındaki tabelalarda işi olmayan giremez yazdığı için bir türlü odaya girip de İş isteyemiyordu. i̇ş isteyemiyordu, iş isteyemiyordu, iş isteyemiyordu. Ya arkadaş bu nasıl iş diyerek kapıyı vurduğu gibi çıktı iş bulma kurumundan. Bir anlamda iş bulmayan iş bulma kurumuna tepkisini göstermişti. Tepkiliydi Kamuran. Asiydi, dışa vurumcuydu ve baş kaldırıyı çok seviyordu. Nerede bir haksızlıkla yanlışlık görse asileşiyor, kaşları çatılıyor... Gözleri yuvalarından fırlıyor İçindeki o protest ve narsist Karakterini hissediyor Dışa vuruncu bir depreşmeyle Sofistike bir davlumbazlığa dönüşüyordu kendisi <gülüyor> Yasaklara bir türlü tahammül edemiyordu Mesela çimlere basmayınız Yazısına inat Çimlere basıyor çöp dökmek yasaktır yazan yere Çöp döküyor dört kişilik yazan asansöre Tam beş kişi biniyordu <gülüyor> Belki de Geçmişinde yaşattığı o iç acılarının imgesel bir dışavurumuydu bu başkaldırı. <gülüyor> Kısa süren okul hayatı yatılı bir yurtta geçmişti ve yurtta kaçak olarak kalıyordu. Kamuran'ın o yurtta kaçak kaldığını yurdun bütün idarecileri de biliyordu ve durumu idare ediyorlardı. Sağolsunlar çok idareli bir yurttu. 20 öğrencinin kaldığı yurtta tam 120 tane idareci vardı. İdareci vardı, idareci vardı. Koleklerinizin ta derinliklerine temas eden Kamuran'ın bu hazin ve ibretlik hikayesi gelecek bölümde devam edecek. Devam edecek. Devam edecek. Perişan FM. Perişan FM. Türkiye Radyo'lu. Türkiye Radyo'lu. Türkiye Radyo'lu. Perişan FM. Perişan FM şimdi bu kadar. Perişan, Perişan FM her gün çift saatlerde yalnız ya Dünya Radyo'da. Dinleyin dinleyiciler. Thank <laughs> you.